Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kıymetli izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet TV.com.tr ve yine Leligül TV WhatsApp üzerinden bizlere ulaşan sorularınızı yine İsmaila Ağa Fıkıh Kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Rabbim daim. iyi cümlemize şey. nasip etsin inşallah. Amin Allah razı olsun hocam. İlk sorumuz... Namaz kılarken cemaatten bazılarını eğilerek kıldıklarını görüyoruz. Bizim cami hocasına bu konuyu açtığımda cami içinde tartışma çıktı. Bunun tevazu olarak yapıldığını savunanlar oldu. Bazıları da kıyamın olmayacağını söylediler. Bu konuda ne diyebiliriz? Bir de kıyamdayken ayaklarımızın arası ne kadar açık olmalıdır? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu vesselamu ala rasulillah Ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ba'du Şüphesiz Mümin için namaz Bir miraştır. Allah'ın huzuruna durmaktır Ve o makam elbette Tevazu olmayı gerekli kılan Bir makamdır Ancak her şey olduğu gibi o makamın da belli başlı şartları vardır. Yani her bir kimse kendi kanaatı doğrultusunda bir kural koyma niteliğine veyahut da yetkisine sahip değildir. Ee, namazda kıyam bir rükündür. Secde bir rükündür. Rükü ayrı bir rükündür. Ve bunların her birlerinin tanımı da kitaplarımızda meskürdür. Kıyam yani ayakta durma tanımlanırken Deniyor ki kitaplarımızda özellikle Fetevayn diye bakılacak olur. Soruda bunu net bir şekilde görme imkanımız var. Kişi ellerini saldığı zaman tabi sağlıklı insandan bahsediyoruz. Yani kamburluk gibi veya belinde herhangi bir rahatsızlığı olan kişi gibi değil. Normal sağlıklı bir insan ellerini saldığı zaman diz kapaklarına elleri ulaşmıyor ise bu insan kıyamdadır, ayaktadır. Eğer elleri diz kapağına ulaşacak şekilde eğilmişse bu kimsenin kıyamı sahip değildir. Buna göre bu eğilme meselesi yani biraz kamburumsu durma meselesi eğer keyfi bir uygulama olarak yapılıyorsa bu uygun bir şey değil. Normalde bu kalben tevazu olunması gereken bir durumdur. Namazda şartlarına ne derece riayet edilirse o derece Allah-u Azimuşağ'ın istemiş olduğu bir namaz kılacağız. Kendi algımıza göre değil. Ama bir insan kamburluluğu neticesiyle veya belinde olan bir ağrı neticesiyle eğer eğik duruyor ise, rükûdeymiş gibi duruyorsa bu kimse ıstıtaatı ne ise, gücü ne ise o miktarda ayakta duracaktır. Kendince o eğilebildiği kadar eğilip rükûsunu da bu şekilde yapacaktır. İslam'da netice itibariyle bir zorluk yoktur. Evet. E, ama imkanı olan bir kimse sağlık açısından sorumlu olmayan bir kimse ise kıyamı tam dik bir şekilde rükü ise tam bir rükü şeklinde yapmalıdır. E, bir de ayakların e, açılma mesafesi sual edilmiş. Evet. E, bununla alakalı Şur'un Bilali'de görmüştüm. Merakül ül Felah e, musannifi e, -ül Asıl'dan rivayet ediyordu i̇mam Muhammed'in. i̇mam Muhammed, İmam-ı İmam Azam Ebu Hanife Rahimullah'tan rivayet ediyor. Dört parmak miktarını açık olması. Hatta e, fetvayındede de var bu ifade. E, bahsettiğim gibi merakül felah'ta da gördüğüm üzere bunun sünnet oldu. Yani bir kişi namaz kılarken ayaklarını araları dört parmak açık olacak şekilde bir mesafe olmasının sünnet olduğu ve kıyamı bu şekilde yapmasının güzelliğinden bahsedilir. Tabi bu konu mezhepler arasında farklı görüşlerin olduğu bir konudur ve biraz da insanın kilosu ile alakalı durabilmesiyle ile alakalıdır. Yani imkanı olan bir kimse, normal bir şekilde olan bir insan bu şekilde namazını kılması tavsiyedir. Ama yok ayakta durmakta zorluk çekiyor, kilo vesaire bir takım etkenlerden dolayı o kişi durabildiği gibi ayaklarını açabilir. E, netice itibariyle bu namazın e, rükunlarına veyahut da vücubiyetine tahallük eden bir mesele değildir. Evet. Ama bunun en güzeli dediğimiz gibi Hanefi mezhebine göre iki ayak arasında dört parmaklık bir mesafenin kalacağı şekilde açık olması. Bazı kaynaklarımızı omuz hizası olarak da beyan etmiştir Hı -hı. ki bu da hemen hemen aynı miktara evet. tahallük etmektedir. Bazen şey görüyoruz hocam, ayakları birbirine mesela değdiriyorlar, kardeşlerimiz ayaklarını çekmeye çalışıyorlar. Evet, dedim ya bu nokta mezhepler arasında Hı -hı. farklı görüş olan bir meseledir. Bazı hadis-i şeriflerde kabın Kâb'a değmesi, burada Hanefi mezhebinin yorumu farklı. Özellikle hambellilerin yorumu hmm. daha farklı onlar yandaki kişinin ayağına temas etmesi şeklinde meseleyi algılamışlar ve böyle bir iştihat ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi ayakları açarak yandaki kişinin ayağına değmesi, özellikle Hicaz'a gidenler, Hac ve Ümre yolculuğuna giden kimseler bu konuda sıkıntı çektiklerini söylüyorlar. Evet. Çünkü biz ayağımızı topladıkça yanımızdaki Müslüman açıyor. kardeşi açıyor, biz topluyoruz açıyor. Bu sefer bizim duracak yerimiz kalmıyor. Bu gerek yoktur. Normal olduğu gibi duralım. O değerse de değsin. Herkes kendi iltizam etmiş olduğu mezhebi doğrultusunda ibadetini yapacaktır ki bu da ayrı bir rahmettir zaten. Evet. Bir de hocam namazda özellikle ellerimizi bağladığımız anda, hani göbek hizasında ellerimizi tam bilekten ee, bizler evet. bağlıyoruz. Ama bazen görüyoruz ki şekilde tam dirseğe yakın da e, eller bağlanabiliyor. Bu konuda bir sorun Şöyle olur mu? Şöyle söyleyelim. Ee, yine bu mesele de iştihadi hmm. bir mesele. Ellerin bağlanması. Ellerin bağlanması sünnet. Nasıl bağlanmasına yönelik ise mezheplerde farklı görüşler vardır. Hmm. Hanefi mezhebi bu noktada e, bahsettiğiniz üzere e, göbek üzerine e, sağ el, sol elin üzerine gelecek şekilde bilekten kavrayarak tutmasından bahsedilir. Farklı mezheplerde özellikle Hanbeli'de dediğiniz gibi daha üst bölgeye konuluyor. Bayanların bağlama şekli daha farklı. Hı hı. Bu konu iştihadi olması hase bile farklı farklı. Ama insanı üzen şu mesele oluyor ki insan Hanefi mezhebine mensup olduğu halde evet. sadece bir farklılık ortaya koyabilme adına evet. veya kendisini farklı bir ekolmiş gibi gösterebilme adına daha farklı işlemler veya işte bir hadis-i şerif okuyor. Ee, onu da hadis-i Arapçasından değil tercümesinden okuyor. Evet. O tercümeyle hareket ederek Hazreti Peygamber böyle yapmıştır. Ben bu konuda mezhep takmam, şunu takmam diyerek kafasına göre bir takım evet. namaz kılma şekilleri ortaya çıkartıyor diyor. Bu aslında dediğimiz gibi yani çok basit anlamda kişinin cehaletini ortaya koyan bir durumdur. E, nitekim yani o kimse ben mezhep tanımam ben hadise tabiim derken sanki diğer tarafta şunu söylemeye çalışıyor. E, mezhep imamları hadisleri terk etmiş kafalarına göre bir yol izlemişler. Oysa onun bahsettiği hadis-i şerifin belki daha fazlasıyla beraber o imamlar hepsi onu görmüş ve belli süzgeçlerden geçirerek ilmi olarak ortaya bir şey koymuştur. Ve sen ben bir mezhebi taklit etmiyorum, hadis-i şerifi taklit ediyorum diyorsun ama oysa hadis-i şerifin Arapçasına mutlali değilsin. Mütercim sana ne anlatıyorsa onu taklit ediyorsun. Veya diğer bir taraftan o hadis-i şerife sahih midir, zayıf midir noktasında ise e, rical ilmiyle iştigal eden e, alimlerin görüşlerini taklit ediyorsun. Hı hı. Veya onu da değil, belki onların da tercümelerini taklit ediyorsun. Oysa o kişilerin bizatihi kendileri dahi mukallittir i̇bn Hacer ve Emsali viziler ve sahipler. Yani burada insanın söylemiyle eylemi arasında ciddi anlamda bir tezat söz konusu oluyor. Bu konuda konuşanlar işte ben sizi Kur'an'a davet ediyorum. Hadis-i şerife davet ediyorum. Onunla amel edin diyorlar. Yani mezhepler aradan çıkartın. Epeki nasıl anlayacağız? Ben size bu anlatayım diyor. Yani o zaman seni taklid edeceğiz. O ki birini taklid edeceksek o niye sen olasın ki o e, beynelmiler, bütün İslam'ın e, Müslümanların kabul ettiği e, imam azamlar, İmam Şafii'ler, İmam Malikler olmasında onları çıkartalım. İlim adamı olup olmadığı muhtelifun olan senin gibilerini mi taklit edelim. Evet. E, bu aslında farklı niyetlerin e, arka planda olduğunu göstermektedir. Ki Müslüman uyanık olmalıdır. E, dini konularda ki dünyevi konuda nasıl uyanık oluyorsa bundan daha fazla uyanıklılığımızı dini konularda göstermemiz gerekmektedir. Evet. Geçen bir arkadaşımız özellikle göbeği de çok fazlaydı. Hani göbeğim üstüne koyuyorum rahat oluyor diyordu. Onun için elleri böyle bağladığı için <gülüyor> evet. hani ki, namazı bozar mı bozmaz mı? Namazı, namazı bozan bir durum değildir. Çünkü değil. ellerin bağlanması sünnettir. Hiç bağlaması. Evet. olur ki bağlanmayacağını söyleyen mezhep imamları da vardır. Evet. Özellikle bazen de şey oluyor hocam. Mesela Fatiha suresini okuyup e, insanlar elini salabiliyor. O an hani e, Zamm-ı sureyi okuması lazım. Eli inikken mesela okuyabilir mi diye işte ya, yani hiç bağlamasa da olur evet. ama labali olmamak gerekir. Biraz önce bakın sualde namazda tevazudan bahsediyoruz. Hı -hı. Oysa namazdaki tevazu derken namazın bütün şartlarına riayet etmek. Evet. Bu şartlar farzlarıyla, sünnetleri sünnetleriyle hatta edepleriyle. Hı -hı. Neticede Allah-u Azimuşa'nın huzurundayız. Evet. Yani bu konuda labali bir hareket sergilemek elbette bir Müslümana yaraşan bir işlem olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da yine namaz alakalı hocam. Ee, i̇mamla beraber cemaat olduk, namaz kılıyoruz, arkamızda boş saflar var, bir grupta müezzinlik mahfilinde namaz kılıyor, bu dinen caiz midir? Ee, kitaplarımızda geçer, ön safta boşluk varken kişinin arkada saf tutması mekruhtur. Hı -hı. Ee, hatta deniyor ki camiye geldiğinizde ön safta boşluk yani dolmuş, ve arkada kimse yok. Bu durumda tek başına arkada namaza mı dursun yoksa ön saftan birini yanına çağırsın mı? Bununla alakalı farklı ifadeler var. İşte e, İmam Efendi Rukiye'ye gidene kadar bekler. O zamana kadar biri gelirse onunla beraber saf tutar. Ama eğer kimse gelmezse önden işi bilen bir kimseyi e, arkasına işaret etmek suretiyle o da geri gelir ve onunla beraber saf tutarlar. Tabi bu günümüzde pek bilinen bir şey değil. Özellikle namaz içinde Arkadan birinin sizi çektiğini düşünecek olursak e, o kimse mi? farklı şekilde hareket sergileme ihtimali var ve bu sebeple de namazının bozma ihtimali var. O yüzden müteahhir ulema bu insanlar katında bilinmediği için e, bu kimsenin tek başına kılabilmesi bir nevi zaruret söz konusu olduğundan dolayı kılabileceğinden bahsediyor. Ama bahsettiğiniz gibi keyfi olarak yani ortada imamın arkasında saflar dizilmiş ve en arkada müezzinlik mahfeli var ve buraya kadar arada bir boşluk var. Sadece müezzinlik yeri orasıdır diye orada ayrı bir saf tutmak elbette mekruhtur. Doğru bir şey değildir. Cemaat oraya kadar gelirse olabilir ama cemaat oraya kadar gelmediği zaman burası işte müezzine taksis edilmiş bir alandır diyerek onun orada kılması bu kerahatı ortadan kaldırmayacaktır. Neticede Ön safta boşluk varken arka arkada kişinin durması herhalükarda keraattir. Hani ama Hani duyum diye hani upoller sesi belki az çıkıyor diye şey yapıyorlar. Yani ya? zaten ön tarafta eğer cemaat doldurmamışsa arkaya tarafa kadar gelmiyorsa upoller ile olmasının şartı hmm. yoktur. Yani imam efendinin sesini orada duyabiliyorsa müezzin efendinin orada istifar etmesini işte Allahu Amin demesi veya illa kameti getirmesi gerekiyorsa kameti orada getirir. Namazı i̇mam Efendi namaza durdu durduğu zaman geçer. Ki bu bazı camilerde arada ciddi anlamda bir boşluk dahi olabiliyor. Ee, ve vakit namazlarında önde bir saf, hatta belki bir saf bile tam da olmuş değil. Ya. Arkada iki kişi, üç kişi müstakil bir saf tutuyor ki bu hiç doğru bir işlem değildir. Dediğimiz gibi namazın sıhhatına engel olmamakla beraber e, kerahattan hali değildir. Mekku işlenmiş olur ki, hani dedik ya madem ki namaz kılıyoruz, madem ki Allah'ın huzurundayız, en ufacık bir edebe dahi riayet etmemiz gerekecektir. Mekruttur, bu azdır, hafiftir görmek elbette Müslümana yaraşan bir işlem değildir. Cuma namazlarında özellikle şey yapıyoruz hocam, mesela gidiyoruz caminin içinde de boşluklar var ama üst katı var veya arka tarafta bazı özel bölmeler var mesela. Oralarda beklememizde Doğru olur mu? Namaz e, sırası nasıl olsa doluyor hepsi. Evet. Eğer dolacaksa problem değil. Evet. Ama dolmayacaksa veya dolmamışsa ben hazır buradayım. Buradan çıkış kolay olur diyerek orada namazı Hı. durmak yine biraz önceki meselede olduğu üzere kerahattan hali değil. Evet. Bir de namazlarda en faziletli olan ön saftır. Yani imkan nispetince ne kadar öne gidebiliyorsak gitmemiz gerekir. Namazı daha kılmadan namazdan çıkmayı düşünmek de yine Müslümana yakışan bir ahlak değildir evet. elbette. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Annemle beraber yaşıyoruz. Bir gün kuşluk namazı kılmak üzere namaza durdum. Bu esnada annem bana seslendi. Hanım o anda evde olmadığı için cevap veremedi. Ben de namazdan çıkıp anneme cevap verdim. Ancak çok önemli bir işi olmadığını öğrenince pişman oldum. Namazı yine bozdum diye ee, annem, annem seslendiğinin nafile namazını bozmak doğru mudur? Genel olarak hemen hemen bütün Hanefi kaynaklarında bulunan bir ibare ki laeccuz yukat salati illa bi darure. Zaruret olmaksızın bir ihtiyaç olmaksızın gerçek anlamda şer şerifin kabul ettiği bir ihtiyaç olmaksızın namazı bozmak caiz değildir. Velev ki o namaz nafile bir namaz olsa bile. Çünkü Hanefi fıkhına göre bir insan velevkin ki olsa bile namaza girdiği zaman ilzam bir şuru denilen bir olay vardır. Yani o namaza başlamasıyla namazı kendine vacip kılmış olur. Hatta bunu nereden biliyoruz? Bir şekilde o namaz fesat olacak olsa kişi o namazı kaza etmelidir. Oysa nafileydi. Tıpkı oruç gibi nafile bir oruca başladınız. Günün ortasında orucunuzu bozdunuz veya bozuldu. orucu kaza etmek zorundasınız. Oysa hiç başlamasaydınız, hiç tutmasaydınız nafileydi. Tutmama yetkiniz vardı. Dolayısıyla bir ibadete başlandığı zaman o bir ibadet kişiye vacip olacağı için keyfi olarak bu ibadetin bozulması kesinlikle caiz değil. Velev ki çağıran kimse, nida eden kimse anne olsa bile. Ancak ciddi anlamda bir sıkıntı söz konusu, bir ihtiyaç var. İşte burada kitaplarımızda diyor ki görme engelli olan birinin işte kuyuya düşme tehlikesi. Veya da yılan akrep emsali bir hayvanın birine zarar vermek gibi veya bir malın telef olması bu gibi gerçek manada bir zarureti gerekli kılan bir durum olursa burada çağıran kişinin anne veya baba olması önemli değil. Başka bir kimse dahi olsa yine namaz bozulabilir. Hı -hı. Hatta bu namaz farz namaz olsa bile. Hı -hı. Ee, ama böyle bir şey olmadıktan sonra sadece mücere Çünkü umulur anneniz sizin namazlı olduğunuzu bilmiyordur. Ee, işi vardır. O yüzden sizi çağırmıştır. Ee, ama belli bir zaman geçtikten sonra gelmediğiniz zaman anlayacaktır zaten. Veya bunu daha önceden ona bildirebilirsiniz. Ben biraz sonra namazlık duracağım anne. Bir ihtiyacım varsa onu göreyim şimdiden şeklinde denilebilir. Ama yok annesi işte e, Allah muhafaza düştü bir yerini kırdı. İşte genelde yaşlı kadınlarda olan bir durum. Ha, böyle bir durum söz konusuysa ben namazı bitirmeden bir yere gitmem demek de doğru bir şey değil. Derhal namazı bozar. Hemen gider. Orada ihtiyaç neyse onu e, görmek zorundadır ki bu kitaplarımızda var. Hı. Ama onun haricinde keyfi çağırmalarda anne baba veya bir başkası arasında fark yoktur. Namaz nafile dahi olsa kişinin namazı bozması caiz olmaz. Bazen çocuklar geliyor hocam. Hani daha bebek diyebileceğimiz. Bir yerden koltuktan düş gibi oluyor. Farklı durumlar oluyor. Bu anda e, namazı bozmak mı lazım yoksa bazen şey yapılıyor. Mesela e, rüküya e, eğilirken veya kalkarken işte daha sesli bir şekilde Allahu Ekber Şimdi şöyle diyerek. bir şey var. Ee, aslında bu tamamıyla kişinin o andaki konumuyla pozisyonuyla hmm. alakalıdır. Yani çocuk o anda düşecek ama düşmesi çocuğa zarar vermeyecek. E, o durumda namazı bozmaya gerektiren bir durum yoktur. Ameli kesiri yapmadan çocuğu o konumda muhafaza etme imkanı varsa bunu yaparız. Ama yok çocuk ciddi anlamda bir zarar söz konusu olacak veya birine zarar verecektir. Orada dedik ya anne baba olması önemli değil. Başka bir şey dahi olsa bu konuda namazı bozmaya zaten ruhsat vardır. Evet. Yani orada namazı bozmak bir zarardır. Ama daha büyük bir zarar söz konusuysa o zaman ehven olan zarar e, terk edil yani kabul edilebileceğinden dolayı büyük zarara düşme adına e, hafif olanı tercih edilir. Yani ibadet bozulabilir orada. Evet. Daha sorudan onu kaza etme kaydıyla. Bu tamamıyla kişinin kendi insiyaf bırakmamız gerekir. Hı. Yani senin oradaki durumun, oradaki manzara nedir? Keyfi bir olay mıdır? Tahammül edilebilir mi? Yoksa gerçekten müdahil olmak zorunluluğu var mı? Buna göre artık kendisi bir yol haritası çizer. Ona göre birine duyurmak için de. o şekilde sesimizi yükseltmemiz namazda. Ee, namazda harici bir söz söylemekte de değil de o kişinin namazda olduğunu beyan etmeye dair yine kitaplarımızda var. Kıraat'ta hafiften Sesini yükseltmesi. Yani başkası duysun da... Allah'a demesi gibi evet. bu gibi şeylere müsaade edilebiliyor. Evet hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Kılık kıyafet satan bir mağazadan bir gömlek aldım. Eve geldiğimde gömleğin yırtık olduğunu gördüm. Vakit kaybetmeden hemen mağazaya geldim. Ancak mağaza sahibi bana duvarda yazılan bir yazıyı gösterdi. Bu yazıda değişim ve geri alım yapılmayacağı yazıyordu. Ben sonra keyfi olarak gelmediğimi, yırtık olduğu için geldiğimi söyledim. O da bana baksaydın gibi ifadeler kullandı. Ben çok ıslah şikayet edeceğimi söyleyince gömleği geri aldı. Sonra pişman oldum, yanlış mı yaptım diye. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Dükkan doğruna böyle bir yazın olması bu hakkı dükkan sahibine veririm. Evet. Ee, öncelikle kaynaklarımıza baktığımızda insanın satın almış olduğu bir malda kusura muttali olması, bir ayba muttali olması, o malı geri verme hakkı doğurur mu, doğurmaz mı? Bu konu e, hıyarul ayıp başlığı altında kaynaklarımızda işlenmektedir. Yani ayıp muhayyalliliği, kusur muhayyalliliği. Kişi taraflar alışveriş yapıyorlar. Alışveriş neticesinden sonra satın alan kimse satın aldığı mebide, nesnede, malda bir kusura mutlale oluyor ve geri vermek talebinde bulunuyor. Bayinin yani satıcının almıyorum deme hakkı var mı? Normal şartlarda satıcının böyle bir deme hakkı yoktur. Ancak Muhayyelliğin, şey, e, ayıp muhayyelliğin yani kusur muhayyelliğinin serbestinin sabit olabilmesi için kaynaklarımızda dört tane şarttan bahsedilir. Hı hı. Bu dört şarttan bir tanesi dahi eksik olursa kişinin bu malı geri getirme hakkı olmaz dine. Nedir bu dört, e, şart dört madde? Birincisi akdin yani alışverişin mutlak halde yapılmış olması. Ne demek mutlak halde yapılmış olması? Satıcı şöyle bir satış yapabilir. Bak kardeşim ben bu malı satıyorum ama dükkandan çıktığımı ben tanımam. Mala garanti vermiyorum. Kusurlu olup olmadığına dair herhangi bir garanti vermiyorum. Hani defolu ürünlerin satıldığı bir rayon gibi Hı. düşünebiliriz. Sen bu şartla bunu kabul ediyorsan satıyorum desez ve siz de bunu kabul etseniz daha sonradan malda bir kusura mutluluk olsanız onu geri verme hakkınız olmaz. Her ne kadar ben bu malın kusurundan beriyim diyen satıcı kusurlarını tek tek beyan etmese de veyahut da kusurlarını bilmese de önemli değil. Çünkü Hanefi mezhebine göre buna beraatlı bir satış tabiri kullanılıyor. Tabi bunu açıkça dillendirmesi de olabilir veyahut da harici bir takım etkenlerle de bu bilinebilir bir karineye hal dediğimiz ne gibi mesela o rayon defolu ürünlerin satıldığı bir rayondur veya o dükkan defolu ürünlerin satıldığı bir dükkandır ve herkes bunu biliyor. Ve oradan böyle bir ürün alındığı zaman üründe çıkacak olan defoldan dolayı kişinin geri verme hakkının olmayacağını biliyor. Böyle bir işlem yapılmışsa elbette geri verme yetkisine sahip olmaz. Ama yok böyle değil. Normal bir mağaza defosuz ürünler satılıyor veya kişi alırken ben bunun defosuz olmasını şart koşuyorum demese de mutlak kemale masruf olduğundan dolayı yani bir insan mutlak bir satış yapıyorsa o mebinin satışa konu olan o nesnenin her türlü kusurdan beri olmasına adeta şart koşmuş gibidir. Hı hı. Yani sanki alıcı demiştir ki ben bu malı alıyorum. Aldığım bu malda eğer bir kusur çıkarsa geri getirmek şartıyla alıyorum demiş. Ve satıcı da bunu kabul etmiştir sanki diyoruz Aynen. parantez içinde. Çünkü örf bunu gerektiriyor. Dolayısıyla birinci şart malı geri verebilmesinin birinci şartı aktif mutlak yapılmış olması. Herhangi bir karineyle dahi orada kusurlu malların satıldığına dair bir bilginin veya da karşı tarafın böyle bir algısı olmamalı. İkinci şart ise müşteri yani alan kimse satış anında veya malı teslim anında o kusura muttali olmuş olmamalıdır. Hmm. Şayet kusuru görerek alırsa veya aldığı anda kusuru görmedi de malı teslim alırken kusuru gördü ve buna rağmen malı teslim almışsa artık bu hakkını iskat etmiştir. Bir daha geri verme yetkisine yine sahip değil. Bu da ikinci şart. Üçüncü şart da o kusurun Piyasada daha doğrusu o sektörde diyelim yani kitaplarımızda o malın tacirleri katında deniyor. Bunu biraz daha güncelleştirecek olursak o sektörde malın değerine düşmesine etken olan bir kusur olmalıdır. Yani sana göre veya bana göre bir kusur hmm. değil. Örneğin bir kitap alıyorsunuz, kitabın işte baskısı hafiften yan basılmış. Ee, ama kitapçılar sektöründe bu şekilde baskı kitabın değerine düşme sebebiyet vermiyor ise bu bir kusur değildir. Yani kusurun e, tespiti noktasında o malın tacirlerine bakılır, o sektöre bakılır. O sektörde eğer böyle bir kusur fiyatta etken ise fiyatın düşmesine bir sebebiyet veriyorsa bu kusurdan dolayı geri getirme hakkı vardır. Aksi takdirde o kusur kusur olarak nitelendirilmeyecektir. Bu da üçüncü şart. Evet. Dördüncü şartta o kusurun satıcının yanında var olan bir kusur olması gerekir. Yani satın aldığınız malda bir kusura mutlali oldunuz ama o kusur satıştan sonra gerçekleşti. Yani teslimden sonra hmm. gerçekleştiyse yani alıcı, satıcının yanında böyle bir kusur yoksa, yoksa bu takdirde de geri verme hakkınız yok. Hatta deniyor ki kusurların sebepleri de aynı olmalıdır. Hmm. Yani sizin yanınızda bir kusur tezahür etti. Aynı kusur satıcının yanında da meğer ki tezahür etmiş ama illetler farklı, sebepler farklı. Örnek buna şöyle bir misal verebiliriz. Diyelim ki ee, bir araba satın aldınız bir şahıstan. Satın aldığınız araba sizin yanınızda işte tekledi veya istop etti durup dururken. Ee, bu bir problemdir. Ee, öğrendiniz ki aynı problemi satıcının yanında da meğer ki yapmış Hı -hı. ve bu size söylenmemiş. Bu bir kusurdur. Evet. Ama sebeplerine baktığımız zaman işte sizin yanınızda bunu yapmasının sebebi işte varsayım olarak enjeksiyonların tıkalı olması, hmm. e, alıcının yanında şey satıcının yanında buyuna sebebi ise işte yakıtının kirli olması. He, o zaman etkenler farklı. Evet. E, aynı şekilde tezahür etmiş olsa da etkenler farklı ise bu kusur evvelki kusurun aynısı değildir. Hmm. O zaman geri verme hakkınız olmayacaktır. Hmm. Netice itibariyle özetlemek gerekirse bir insan bir malı satın aldığı zaman ayıbından dolayı kusurundan dolayı geri verebilmesi dört şarta mevkuftur. Hmm. Aktin mutlak olarak yapılmış olması, kusuru o an akit anında veya teslim anında görmüş olmaması. Üçüncüsü kusurun piyasada o mal sektöründe değerin düşmesine etken olan bir kusur olması. Dördüncü ve sonuncu şartta e, kusurun satıcının yanında da var olan kusurun olması. olması. Bu şartlar taahhüt etmişse bu kişiye aldığı malı geri getirme hakkına sahiptir. Satıcının işte efendim bak burada şöyle bir yazı var. Satılan mal geri alınmaz gibi ifadeleri hiçbir şey e, i̇fade, ifade, ifade etmez. Çünkü bu ifade e, genel olarak şudur. Herhangi bir gerekçe olmadan malınızı geri getirdiğiniz zaman almayacağını ifade ediyor hmm. ki hakikaten almama yetkisine sahiptir. Çünkü herhangi bir gerekçe olmadan alışverişi bozmaya fıkıh dilinde ikale denir. Hmm. İkale ise tıpkı alışveriş başlangıçta nasıl ki her iki iradenin ittifak etmesiyle oluşuyor ise ikale de her iki iradenin ittifak etmesiyle oluşur. Yani tek taraflı yapılan bir evet. işlem değil. Örneğin ben sizin önünüzdeki işte, şu tableti satın almak istiyorum. Ben de böyle bir irade var. Siz de onu satmak istiyorsunuz. Böyle bir iradeniz var. İkimiz bu irademizi dillendirmemiz suretiyle akit yapabiliriz. Hı hı. Tek taraflı ben de yapamam. Tek taraflı siz de yapamazsınız. Alışveriş bittikten sonra ben geri vermeye dair bir iradem var. sen ise geri almaya dair bir iraden yok. Bir şeyi değiştirmeyecektir. Sen de ben de bunu kabul etmemiz hı hı. gerekir. İşte bu gibi yazılar bunu ifade eder. Yani satılanmalı ben geri, geri almayacağım. Al. Bu bilginize dil. Ama buradaki mana şu ise, satılan mal değil de burası defolu ürünlerin satıldığı bir üründür. Hı. Defodan dolayı bir değişim yapmayacağım. Evet. E, dükkandan çıktıktan sonra ben malın kusurlarından beriyim gibi bir ifade veyahut da o piyasada o dükkanın öyle olduğu biliniyor ise bu takdirde zaten şartların birincisi oluşmamıştır. Hı hı. Yani satış mutlak bir satış değildir. Bu zaman onu geri getirme hakkına sahip olmayacaksın. Bu kardeşimiz de artık buna göre bir yol izlemeli. Ee, anlatıldığına baktığımız zaman eğer o mağaza sıfır ürünlerin satıldığı bir mağaza defolu ürünlerin satıldığı bir mağaza değil ise ne yazı yazmışsa yazsın bunun önemi olmayacaktır. Kardeşimizin yaptığı gibi malı geri getirme hakkı olacak. Yeter ki o defo o problem olmalı piyasasında gerçekten diğerin düşmesine etkili olan bir defa olsun. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda iş çalışan bir eleman iş yerimizin hemen bitişinde bulunan belediyenin arazisine ceviz ağacı dikmiş. Belediyenin bu araziyle alakalı yıllardır herhangi bir tasarrufu yok. Ağaç dikildiği muhtemelen belediyenin da beri yok. Belediye çalışanlarıyla yaptığım görüşmede Belediyenin ağaç dikimine izin verip vermediğiyle ilgili bir bilgiye de ulaşamadım. Bu ağacın meyvesi toplanmazsa çürüyüp gidiyor. Hal böyleyken bu cevizden yemek caiz midir? Tabi burası kamuya ait olan bir arazi veya bir bölge. Kamuya ait olan bir bölgede ise bir insan birey olarak ağaç dikmiş, meyve ağacı dikmiş, bir men söz konusu değilse bunu yapabilir. Yani bir yasaklama söz konusu değilse bunu yapabilir. Ve genellikle de bunu yapan kimselerin de kamunun ondan istifade etmesine müsaade etmesidir ki evet. bu zaten örfen, maruf olan bir şeydir. Dolayısıyla bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki belediyenin o arazisine girmeye, belediyenin bir men'e söz konusu olmasın. Evet, kapatması. Yani evet. kapatmasın kamuya açık olsun her isteyen oraya girebilir girebilsin bu takdirde her bir vatandaş gider orada diğer şeylere zarar vermeden dökülen meyveden yeme hakkına da sahip olacaktır. Evet. Bazen belediyeler işte ıhlamur ağacı dikiyorlar hocam veya defne ağacı oradan mesela bir ıhlamur toplayıp içilebilir mi veya defne toplayıp işte bazen yemeklere falan aynı koyuyorlar. oluyor onun içinde geçer yani kamya tavuk eden Hı. bir yerdir özellikle bir menya söz konusu değilse yani bir yasaklama söz konusu değil ise e, bu kim alırsa onun olacaktır. Evet, bu şeyde de değişiyor mu hocam. Mesela yurt dışında da. E, fark eder mi yani? Çünkü yabancı bir devlet, Müslüman olmayan Yok, bir devlet. Yok fark etmez. Neticede yabancı dahi olsa siz oraya giderken eman ile gidiyorsunuz. Vize ile, pasaportla <gülüyor> gidiyorsunuz. Yani demek istiyorsunuz ki benden size bir zarar gelmeyecek. Evet. E, ve ben sizin e, bu nizamınıza saygı göstereceğim anlamındadır. Dolayısıyla onlara ait olan özel mülklerde siz kafanıza göre hareket etmeye yetkisine sahip olmazsınız. <gülüyor> ha, orada yine kamuya eden yerler var ve sizin de oraya girmenize özel Güzel bir e, e, engelleme söz konusu değilse oranın vatandaşı ne şekilde istifade ediyorsa siz de edersiniz. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Apartman çatısında bulunan güneş enerjim yıkılmak suretiyle komşumuzun güneş enerjisinde yıkmış. komşumuz zararını benden talep ediyor. Bu meselenin fıkhi boyutu nedir acaba? Şiddetli bir fırtınada meydana gelen bir olay sonuçta demiş. E, bu sualin benzeri e, bir mesele Mecelle'de geçmektedir. Mecelle-i Ahkam e, deniyor ki işte komşunun bir duvarı olsa, e, o duvar yıkılsa bir başkasının malına zarar verse, bu durumda o duvar sahibinden bu zarar tazmin ettirilir mi? Hı -hı. Tabii duvar kendiliğinden yıkılsa. Eğer burada kişi uyarılmışsa, bak işte komşum bu duvar yıkılmak üzere, burada tehlike var. Sıkıntı bunu var bunu düzelt, onar şeklinde bir uyarı söz konusu ise ve buna rağmen uyarı geldi ve bunu yapabilme imkanı olduğu halde imkan derken bu kadarlık bir zaman geçtiği halde bu, uyarı, bu uyarıyı kabul kulayla dinlemedi ve neticede gerçekten yıkıldı ve bir insana veya bir mala zarar verdi. Bu durumda elbette tazmin etmesi gerekecektir. Ama böyle bir uyarma söz konusu değil. Normal mutat bir duvar olması gerektiği gibi ve bahse konu olduğu gibi bir sel oldu veya işte şiddetli bir rüzgar oldu veya bir deprem oldu, yıkıldı birinin malına zarar verdi. Bu semavi bir afet olarak değerlendirilir. O mal sahibi kimse ona bir tazmin noktasında herhangi bir yükleme söz konusu olmaz. Şimdi kardeşimizin suali de aslında bu kabilden bir güneş sistemi enerjisi var çatısında. Komşusunun da aynı şekilde böyle bir sistem var ee, ve buna dair herhangi bir uyarı da almamış. Hı -hı. Yani şöyle olsa işte bak ben burayı baktım ama sizinkinin işte civataları çıkmış veya demiri kesmiş burası ufak bir rüzgarda yıkılma ihtimali var. Bunun önlemini al demişse buna rağmen kişi bir önlem almamışsa sorumludur. Hı -hı. Ama böyle bir şey olmamış ve şiddetli bir rüzgar esmiş ve o taraftan esmiş ve komşusunun duvarına veyahut işte bu güneş enerji sisteminin üzerine yıkılmış ve zarar vermiş. Bu semavi bir afettir. Bundan dolayı herhangi bir kimseyi mesul tutma yetkisine kimse sahip değildir. Bazen bu şekilde şeyler oluyor. Evlerin camların önünde saksılar oluyor hocam mesela. Onlar evet. da aslında düşebilme ihtimali olabilen şeyler. Şu, yani o ihtimal... durum biraz daha farklıdır. Evet. Yani bir çatıda güneş enerjisinin bulunması doğaldır. Zaten Hı. olması gerektiği evet. yerde orasıdır. Ama bir saksinin düşme ihtimali olan bir cam kenarında bulunması olması gereken değildir. Dolayısıyla orada bir ihmal söz konusu veyahut da tehlikeye atma söz konusu Hı. vardır. Burada kişi masumdur, herhangi bir mesuliyeti yoktur denmez ama oraya bir tertibat tertibat almıştır. İşte e, düşmemesi için gerekli işlemleri yapmışsa durum farklı. Ama lale tahil. Yani biraz da meseleyi örfü olarak da bakmamız gerekir. Bu insan olağını mı yaptı? Olağına muhalefet ettiği bir şey mi yaptı? Evet. Olması gerekeni yaptı. Ve cehvel kalem kendisinden kaynaklanmayan semavi bir afet neticesiyle zarar olmuşsa da burada kişi mesul olmayacaktır. Evet. Örneğin çatılar falan da uçuyor bu evet. anlamda hocam. Aynen onun gibi. Evet. Bir diğer sorumuza da. Babam adına sorum olacak iki adet arsası var. Bir arsayı e, 94, diğerini 2005'te aldı. Bu arsalar nisap miktarı diğerinden fazla. İkim yapılma maksadıyla da kullanılmıyor. Bu arsalara 2005 yılına kadar zekat verildi. Ancak daha sonra e, fetva kuruluna zekat düşmez deyince diyanetten 2005'ten bu zamana kadar zekat verilmedi. hükmi olarak bu arsalara zekat düşer mi diye sormuşlar. Aslında bu ve buna benzer sorulara defalarca cevap vermiştik. Yani bir mala zekat düşebilmesi için veya zekata tabi olan mallarla alakalı sınıflandırmalar vardır. İşte bu sınıflandırmada birincisi altın, gümüş, para veya da uruzu ticari dediğimiz alsat yapılan mallardır. İkincisi e, arazi mahsulü dediğimiz öşür mallarıdır. Üçüncüsü yaylim hayvanları dediğimiz saime hayvanlarıdır. Bir de rikaz dediğimiz yer altından çıkan madenler. Şimdi kardeşimizin sualinde arsa aldığını söylüyor. Ve bu arsa ticari gaye değil. Şimdi ticari gaye ne demektir? Tabi bunu tespit etmek gerekir. Ticari demek oradan para kazanmak demek değildir. Ticari demek al alsat yapılan mal demektir. Buna fıkıh dilinde nema deniyor. Yani artıcı olması. Bu da iki şekildedir. Hakiki olarak artıcı olması, hükmü olarak artıcı olması. Hükmü olarak artıcı olması potansiyeldir. Yani bir kuvvedir, bir fil değil. Bu da paradır, altındır, gümüştür. Çünkü paranın bizatihi kendisi ayın değildir, maksut değildir. Hmm. O bir araçtır. Dolayısıyla bir insanın kenarında nisaba tahallük eden bir parası varsa, o parayla aktif ticaret yapmasa da bil kuvve o onda, o potansiyel var olduğu için hükmî nama var denir ve yılı senesi döndüğü zaman zekatını vermesi gerekecektir. Hmm. Ama paranın dışındaki e, ayanda mallarda ise burada hükmü değil hakiki nema olması gerekir. Hakiki nema ise aktif olarak alsat yapılan mal olması gerekir. Hmm. E, buna göre e, işte hatta kardeşimizin ifadesinde sanki şöyle bir algı var. Biz orada diyor, ekip biçmedik diyor. Yani ekip biçilirse sanki zekat verilmesi gerekir gibi. Aslında yine gerekmeyecektir. Çünkü ekilip biçilmesi çıkan mahsure zekat habik edecektir. Yani ayından para kazanmak o malı ticari mal yapmaz. Hı hı. Örneğin fabrikanız var veyahut da işte bir tezgahınız var. O tezgahta para kazanıyorsunuz. Tezgahın bizatihi kendisi ticari mal değildir. Hı. Halk arasında işte benim ticari arabam hı. var deniyor. Hı. İşte ticari kamyonum var. Yani ruhsatta ticari yazması. Bu orada para kazanıyor anlamında. Yoksa onun bizatihi kendisi e, alsat yapılan yani. mal değildir. Yani kamyonla nakliyecilik yapıyorsun, para kazanıyorsun. İşte, e, veyahut da taksicilik yapıyorsun, para kazanıyorsun. Ama o bizatihi kendisi nedir? Bir tezgah kabilinden veya bir fabrikatörün fabrikası kabilindendir. Kazancına zekat olacaktır. O aynı zekat olmayacaktır. Ama sen kamyon tüccarıysan veya araba tüccarıysen yani bir galericiysen o zaman o senin için ticari mal konumundadır. Hmm. Yani al sat yaptığında. Şimdi bu kardeşimiz eğer arsa ticareti yapıyorsa. Yani alıyor üzerine karını koyup satıyor. Alıyor üzerine karını koyup satıyor. Bu tıpkı bakkalın reyonundaki ürünler gibi olacaktır. O zaman zekata tabi olacaktır. Velev ki satamasa bile. Evet. Ama yok bu kişi almıştır dursun kenarda. Hani halk arasında yatırım deniyor ya ileride para ederse satacağım, bir birikimimi işte değerlendirmiş olayım tarzında ise bu bir ticari mal değildir. Hı hı. Bu kenarda yatan bir maldır. E, o her ne kadar prim yapsa da, yani değer arsa da veya tersi de olabilir, değeri de düşebilir. Bunun önemi yoktur. Bu zekata tabi olan bir mal değildir. Sattığı zaman... Yani onu paraya çevirdiği zaman e, mal-i denir. Yani sene içinde elde edilen mal kabilindendir. Normal yılı geldiğine denk gelirse o para o zaman zekatını verecektir. Ama normal yılına da denk gelmiyorsa ve yılı geldiğinde de o parayı bir şekilde elinden çıkarmışsa zekat vermesine bile gerek kalmayacak. Hmm. Yani şöyle örneklendirelim. E, bir insan işte Ramazan'ın beşinden Ramazan'ın beşi yılıdır. Yani bu şekilde zekatını veriyordur. Ee, ve nisap miktarı malada da sahiptir. Örneğin nisap miktarı para diyelim ki 100 lira olsun. Ee, bu kimse Ramazan'ın birinde arsası yani 100 lirası vardı zaten. Bir arsası vardı. Arsayı da 100 liraya sattı. Ama Ramazan'ın beşi gelmeden o 100 lirayla başka bir mal aldı veyahut Hı. da onu bir şekilde elinden çıkardı. Kullandı Hı. yani. Ticari olmayan mal. Bu takdirde o paraya zekat vermeyecek. Çünkü beşi geldiğinde elinde ne varsa onun zekatını verecek. Onun için tarih burada çok önemli değil mi hocam? Çok Lisab bir ne zaman Sahib not yani etmek lazım. Tabii ki onun üzerine devran edeceksin Hı. çünkü. Hatta e, dördünde satsa, parayı dördünde alsa, beşini o parayla girse yine zekatını verecek. Oysa dahilinde elinde o para bir gün kalmış. Hı. Yani her bir paranın üzerinden yıl geçmesi değil, nisabın üzerinden yıl geçmesi Hı. gerekecektir. O yüzden bu arsa, tarla, emsali şeyler bizatihi ticari mal olmadıktan sonra, yani adamın işi arsacılık olmadıktan sonra, emlakçılık, olmadıktan, emlakçılık olmadıktan, olmadıktan, sonra. olmadıktan sonra, bunlara zekat verme neticesinde böyle bir mükellefiyetlilik söz konusu değil. Bir de şunu da ifade etmek gerekir. Ticaret bir fiildir. Hı hı. Fiil olması hasse bile mücerret niyet yeterli değildir. Yani diyelim ki siz bir araba aldınız binmek gayesiyle aldınız hoşunuza gitti diye aldınız sonra dediniz ki ya ben bu arabayı çok ucuza aldım, iyi bir parayı aldım, ben bundan güzel para kazanırım dediniz, en iyisi ben bunu satayım Hı -hı. ticarete niyet ettiniz, o mal ticari mal olur mu daha henüz olmaz Hı -hı. çünkü ticaret dedik ya bir eylemdir, Eylem. bir fiildir fiil ise mücerret niyetle gerçekleşmez illaki bir ihtas Yapmak gerekir lazım. yani onu aktif olarak satmış olmanız gerekir Satış arz etmeniz değil satmış olmanız gerekir Hı -hı. Ama bunun tersini düşünelim, siz e, galericisiniz, araba işi yapıyorsunuz, ticari galiyle bir araba satın aldınız. E, hani halk tabiriyle ekmek yiyeceksiniz üzerinden, e, bu ticari maldır, zekata tabidir. Sonra dediniz ki ya bu çok temiz bir araba denk geldi, her zaman böyle bir araba denk gelmeyebilir, en iyisi ben buna bineyim dediniz. Hı. Yani ticari olmaktan çıkardınız. Bu mal zekattan düşer mi? Sizin mücerret böyle niyet etmeniz de o mal artık zekat hmm. malı olmaktan çıkacaktır. Aktif olarak kullanmasanız bile. Niye? Çünkü ticareti terk ettiniz. Terk ise mücerret niyetli olur. Yani fiil illaki ortaya bir ihtisas etmeniz gerekir. Hmm. Terk mücerret niyettir. O işi yapmanız şartı yoktur. Dolayısıyla siz ticareti e, terk etmek yaptığınız işlem. Evet. Bu ise mücerret niyet burada kafidir. İlla eyleme, dökülme şartı yoktur. Ama kullanmak için aldığınız malı ticarete niyet etmeniz ise bu bir fiildir. Fiil ise mücerret niyetle gerçekleşmez. İlla ki ihtas gerekir. İlla ki onu icraata dökmeniz gerekecektir. Hocam biz bazen yani geçmiş dönemde şöyle bir şey yaptık. Benim bir aracım vardı mesela. Ondan sonra dediler ki işte aracın fiyatı şu kadar olmuş. Ha iyi o zaman satayım dedim. Sattım aracı Sonra daha uygun fiyata. Şimdi şu öncelikle şunu bir tespit edelim. Benim bir aracım vardı diyorsunuz ya. O araca sahip olma gayeniz neydi? Binmek için. Binmekti. Dolayısıyla bu araç ticari bir araç Değildi. değil. Değildi. Sonradan baktınız ki piyasası bu aracın yükseldi. Evet. O zaman satayım dediniz. Evet. Biraz önceki örneğimizde olduğu Hı. gibi satayım demenizde o mal daha henüz ticari mal olmadı. Evet. Sonra ne yaptınız? Sattım. Sattınız. Son olarak yine Hı -hı. durduralım burada. Sattınız ve para aldınız. Evet. Şimdi e, siz daha önceden zekat veren biri misiniz yoksa zekat vermeyen biri misiniz? İkis şekilde örneklendirelim. Eğer zekat veren biriyseniz, yani elinize zaten nisap miktarı bir malınız vardı, zekata tabi olan <gülüyor> ve bu parada size ilave olarak gelmiş oldu. Buna fıkıh dilinde mali müstefat denir. Yani yıl içinde elde edilen paradır. Evet. Sizin yılınız geldiğinde o para eğer elinizde duruyorsa zaten zekatını vereceksiniz. Evet. Eğer durmuyorsa zaten vermekle mükellefiyetiniz yok. Peki siz eğer zekat vermeyen biriyseniz hı hı. yani sattığınız o para ile nisaba malik olduysanız tarih atmış olacaksınız o paranın üzerinden bir yıl geçip veya geçmeyecek ona bakacaksınız. Devam Sonra. edelim. 2-3 gün geçmeseydi Bir araba daha aldım. Daha uygun fiyata. Peki o aldığınız arabadaki gayeniz neydi? Niyetiniz neydi? Yani bu güzel oluyor. Al sat yapıyor. Para kazanıyoruz niyetiyle evet. mi? yoksa binme gayesiyle mi aldınız? Hem biniyorum ona hem de diyorum müşterisi çıkarsa satarım İçindeki gayesiyle. Hem biniyorum hem satıyorum dediğiniz zaman orada vakayı haber vermeye dairdir. Elbette bir insan ticari gayeyle aldığı arabaya binebilir. Özellikle tek arabalık sermayesi varsa bu kişinin ticari olarak yani al sat için aldığı Arabaya elbette binecektir. Ama burada hem binerim hem satarım derken aslında satma gayesiyle aldınız. Hı hı. Yani biraz önceki yaptığınız işleminde bir kar elde ettiniz ve bu sizi cezbetti, hoşunuza gitti. O zaman en iyisi ben bir daha hazır elimde sermaye var. Bu arabayı da ben ucuza satarım, pahalıya satarım. Arabayı aldınız ve satışa arz ettiniz zaten. Evet. Yani üzerine karını hı hı. koyarak satışa arz ettiniz. O dönemde biniyorsunuz. Evet. O ticari olmaktan o malı çıkarmayacaktır. Hı, ticari oluyor yine. Ama ben bu arabayı çok uygun aldım, ucuza aldım. Ben buna binme niyetiyle alıyorum derseniz bu ticari değildir. Bu binmektir, kullanmaktadır. Ama çok güzel teklif gelirse satarım. Bu ticaret mantığı olmaz. Çok güzel teklif gelirse oturduğunuz evini de satarsınız. Hmm, evet. Kullandığınız işte bilgisayarınızla, cübbenizde ceketinizle satarsınız. Ama siz bu direkt alır almaz, satışı arz ederse ticari. Bu ticari gaye olmuş olacak. Ama sonra mesela bir sene geçmeden hocam o arabayı da sattık. Bir tane daha araba aldık. O zaten şöyle bir şey, ee, bir sene geçmesi artık önemli değil. Siz ikinci aracı alırken ticari gâile yani satma gayesiyle alıyorsanız, o paraya dönmüş arabaya dönmüş bunun hiç önemi değil. İlk o paraya sahip olduğunuz tarihten itibaren süreç devam eder. Tamam. Ee, yıl sonunda. E, ister o arada 10 kere el değiştirmiş olsun yani Hı. kah araba kah para kah para kah araba önemli değil. Yıl sonu geldiği zaman yani seneniz olduğu zaman elinizde araba varsa o arabanın değerinden zekatı vereceksiniz. Hı. Para varsa paranın değerinden yani paradan işte e, %2,5, 40'ta birini zekat olarak vereceksiniz. Ama son şey de demeseydik tamam ben artık bu işi yapmıyorum. Bu arabayı binmek gayesiyle aldım dedik bitirdik. Y yani yıl sonu geldi. Gelmeden. Yıl sonu gelmeden birkaç gün önce veya birkaç ay önce e, bir araba daha yok dedim. Tamam artık bu araba benim bineceğim evet. arabadır. E, limitimi yükselttim Hı. deyip de ticareti kestikten sonra siz Nisa bile zekata yani Nisa bile seneye girmiş olmadınız. Evet. Dolayısıyla zekat vermeyeceksiniz. Tamam hocam. Ama tabi niyet, e, niyet kaptır, kalptir. Evet. Yani şöyle bir niyet olmaz. Zekat vermemek için bu seneye hazır birkaç gün kaldı. Ben şimdi niyetimi böyle yapayım. Sene bittikten sonra niyetimi tekrardan değiştireyim. E, bu zaten o niyetimi böyle yapayım, şöyle yapayım demekle niyet olmaz. Evet ama yani şöyle kas, bir şeydi. ne ise ona göredir gerçek anlamda. Evet. Yani. Ama şöyleydi mesela belli bir limit var hocam. Elimize e, diyelim ki 20 bin liralık 30 bin liralık bir araba var. Evet. İşte bunu limitini ben 50 bin liraya kadar çıkartmak istiyorum diye sene içerisinde işte satış yaparak bunu çıkartayım. Üzerine de biraz para ekleyeyim. Bunu iyi bir arabaya çevireyim diye gayet yapıyoruz. Ve iyi arabaya çevirdim işi bitirdim. İşimi bitirdim. Olay bitmiştir. Bitmiştir. Evet, evet hocam. O zaman bu soruyla da hocam programımızın nihayetine erdirmiş olalım. Son olarak dua babına neler söylersiniz hocam? Allah-u Teala hakka hak bilip tabi olmayı cümlemize nasip etsin. Aha. Yine bu vesileyle de ölmüşlerimize inşallah rahmet eylesin diyelim. E, onları sık sık da analım. Bunu belki birçok kez dillendiriyoruz ama e, unuttuğumuz bir olaydır. Çünkü e, korkarız ki o hale biz düştüğümüz zaman unutulmak bize nasıl koyarsa onlara da aynı şekilde daha belki daha fazlasıyla ziyan verecektir. O yüzden bunu sık sık hatırlamakta fayda var. Bu vesileyle inşallah bizi dinleyen kardeşlerimiz de bu program bittikten sonra bütün ölmüşlerin ruhuna üç ihlas bir fatih inşallah okurlar. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Tamam, çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı bizlere yine e, ilmihalet lalegültv.com.tr ve lalegültv whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz. ilmihal.com.tr sitemizi sıklıkla ziyaret edebilirsiniz. Oradan daha önce yaptığınız bütün programları ve yine soru cevap şeklinde de ulaşabilirsiniz ve tabii ki daha önce sorulan birçok soru var. Biz onları yine tekrar gelen soruları e, hocamıza sormuyoruz. Orada yanıtladığımız için sizler de oradan tekrar arama butonundan istediğiniz soruların en azından bir kelimesini yazarak dahi bulabilme imkanına sahipsiniz. Bu anlamda da sitemizden faydalanabilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim.